Hazırlayanlar Annika Haas, Eva Tuçe Tuğçe Silahdarlıoğlu ve Ursula Wozniak. <gülüyor> Tabi <Top hale> burası? <gülüyor> e ee, ne zaman başlayacak programımız? Bugün. Bugün? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, burası Tophane. İlk önce biraz kendimizi tanıtalım. Ben Ula. Ben Anika. Ve ikimiz Tophane'deki depo isimli kültür merkezinde farklı projelerde çalışmak üzere geldik. Burada çalıştığımız süre boyunca Tophane'yi az da olsa keşfetme şansımız oldu. Daha sonra açık radyonun deponun ek binasına taşınması bize Tophanede üzerine bir radyo programı yapmak için ilham verdi. Bu noktada diğer arkadaşlarımız, Tuğçe, Ekin, Teresa ve Eva ile bir araya geldik. Ve bugün Açık Radyo'nun Tophanedeki ilk programına komşuluk hakkında yaptığımız sokak röportajlarıyla başlıyoruz. İyi dinlemeler dileriz. <gülüyor> Tophane burası. Burası yani. Topl tophane burası. Burası Tophane programı açık derginin bir bölümü olarak konumlanacak ve her hafta her çarşamba açık dergi olacak. Burası Tophane ismini koyarken da etkilenmiş olduğu bazı şeyler vardı. Yani o yüzden küçük bir aslında Burası Tophane ismi nereden geldi onu da konuşabiliriz. <gülüyor> tabii burası şu demek yani yurt yani şu demek değil ama tabii ki böyle bir anlamda gelebilir çünkü Topanı mahalle olarak son yıllar boyunca çok değişti yani biriyimiz böyle çok galeriler oraya taşındılar çok oteller açtılar hosteller vesaire. Demek ki yani çok farklı bir çok farklı insanlar oraya geziyorlar geçiyorlar hem turistler hem yeni tophanedekiler, yani onlar da tophanedekiler tabii ki yani eskiden orada oturan insanlar bu değişimlik onların için bu değişimlik nasıl acaba yani ve tophane onların, yani kişise kimlik için ne demek istiyor yer olarak. Bundan dolayı ya yani burası tophane gerçekten yani kimlikle ilgili bir bir bir cümle ya da bir soru ya da Bir süreç aslında. Yani burası tophane ama evet dönüşümü de aslında yerlerden yakalamayı umuyoruz sohbetlerde yaşananlarda işte binaların tarihinde hı hı, evet. ve üzerine gelen yeni oluşan şeylerle bir nasıl bir bağlantı kuruluyor yani açık radyo şimdi buraya taşınıyor ama taşındığı yer ile alakalı bir ilişkisini hı. aslında o programda da hani biraz ortaya dökme gibi bir kaygı var çünkü açık radyonun taşınması da çok büyük bir değişiklik yani evet. mahalı için. Onlar yeni, yeni gelenlerden birisi. Evet. Ha. Onlar da top olacaklar. Evet. Yani. <gülüyor> Ve top çok güzel bir mahalı. <gülüyor> yani onu keşfetmek çok keyifli yani. Evet. <gülüyor> Açık radyo, yani şimdiye kadar Tophanede çok bilindikleri ama olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. bakarız. Aslında bu sorunu sorduk, Açık radyo biliyor musunuz diye bir sukağa çıktık ve sorduk herkese. Evet. Evet. Ve birazdan sonra aslında böyle bir kolaj cevaplardan dinleyeceğiz. Evet, ilk program için Ve fark etti yani bu program yapmaya. Çünkü geçen hafta mesela Tophanel'e çıktım. Yani bir anket yapmak için. Ve hemen sordular, ha evet, açık radyodan gidiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> tanıyorlar bizi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ilk röportajlar başladığında açık radyoyu gidiyor musunuz sorusunda Ha, açık radyo, hmm, hayır ben bilmiyorum. bilmiyorum sorusundan cevabı olurdu, yani kimse bilmiyordu. Ama insanlar artık şeyi de sormaya başlayacaklar muhtemelen Eva'yı gördüklerinde. Eee bizim program ne zaman yayınlanıyor? <gülüyor> <gülüyor> sormaya da başlayacaklar muhtemelen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Açık Radyo, bu programın yayınlanacağı radyo biliyor muydunuz? Hiç dinlemedim. Açık radyo galiba herhalde tahmin edersem araba kullanırken duydum. <gülüyor> yani en son şey bana söyledim de duydum. Başka da duymadım. Asena Hanım birkaç kez bahsetti. Söyledi yani. yani. Daha önceden duruyormuş. Sıkıntısı yoksa yine devam edecektir yani muhakkak ki. Genelde fazla vaktim olmuyor ile alakalı. Çünkü devamlı bilgisayar işinde olduğumuz için yani devamlı bir şeylerle uğraşıyoruz. Devamlı bir şeyler araştırıyoruz. Ama tabii yani çok nadiren de olsa, buranın çok büyük bir elektrik kesme problemi var. Öyle olunca telefonlardan radyoyu dinlemek zorunda kalıyoruz. Yok bilmiyorum size öğrendim. Ya radyoyu dinliyorum, değişik, değişik bir radyo, radyo dinliyorum ama bilmiyordum hangi frankans olduğunu bilmiyordum. Onu öğreneceğiz. Gerçi artık radyo kültürü birazcık değişti. Eskiden çok dinlerdik de şu anda pek radyo dinlenilmiyor. Bir tek arabalarda falan. Onun haricinde evlerde artık bilgisayarlar çıktı, televizyonlar çıktı. Radyo pek kalmadı. Yani iş yerlerinde falan bile dinlenilmiyor artık. Herkes dinledi. <gülüyor> Telefon diye <gülüyor> mesaj çekiyordu. Ya şey... Ondan, radyo kültürü de kalmalı. Radyonun adı Açık size herhangi bir şey ifade ediyor mu? Ya açık derken yani böyle herkesin gelip e, yorumunu yapacağı, e, röportajını, sohbetini yapacağı... Açık her şeye herhalde, her türlü müzik mi veyahut da şey mi onu bilmiyorum da, haber kanalı mı onu bilmiyorum da, ama her görüşe yaklaşabilen <gülüyor> bile herhalde şey... Çoktu yayın olarak ifade edeyim. Mesela Benim anladığım şudur. Türkü de koyabilirsiniz. Pop da koyabilirsiniz. arabesk de koyabilirsiniz. Herhangi bir sınır yok galiba radyoda anladığım kadar. Söyleşi de koyabilirsiniz bunun gibi. Anlatım da koyabilirsiniz. Çoktu şeye bir şey. Yani bir çok arada toplama gibi geliyor bana. Ne tarz tamam. programlar dinliyorsunuz siz peki normalde? Ben genelde slow türkü. Bazen türkü. Bazen hareketli, bazen slo olduğunu pop dinliyorum, biraz karıştırıyorum yani. Batı müziğini hiç sevmiyorum. Ben sanat müziği, bizim kendi Türk sanat müziği, bir de Türk halk müziği. Dedim ya demecekler de ben Osmanlı şeysi olduğum için seviyorum. Açık radyo, rahat ya, diyor. Biz bugün... Süleyman ile konuşacağız. Oradaki lokanta var ya. Evet, ben her gün gittim oraya. <gülüyor> <gülüyor> yani belki her ikinci <gülüyor> Çok güzel yemek yapıyorlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ve onunla konuştuk yani. İlk olarak şu uh, sormak istiyorum. Sizce komşu ne demek? Komşu? Yani beraber oturabileceğin, anlaşabileceğin veya oturup da hiçbir şekilde rahatsız vermemeyeceğin. Çünkü artık komşuluktan çıkıyor çünkü uzun süre beraber kaldığınız için artık komşulukla alakanız kalmıyor. Mesela bizim özellikle kendi insanlarımızın mesela komşulara çok büyük değeri vardır. Kendi aileden biri olarak sayarlar. Bu yabancı olur, gayrimüslim olur, müslüman olur hiç fark etmez. Sonuçta iç içe yaşadığınız zaman o komşuluk hakkı oluyor. Komşu güzel bir şey ya. Yani. Ve yani bu mahallede kimler komşunuz, sizin komşunuz? Yani her nesilden insan var. Yani şu an? Şu mesela, an e, Roman, gayrimüslim, e, ondan sonra Arap, Kürt hep beraber komşuluk yaptığımız insanlar. Hı hı. Hı. Orada tavuk da var orada, de var, kahm hepsi var. Peki siz nerede oturuyorsunuz? Gülbabadan. Ha. Yeni tarşı, tam Galatasaray'ın tarini sesimle tarafında. Ha bu topane Evet, topane, Ve özellikle siz burada otururken çok değişimler geçirdi. Değil mi? Tabii değişim oldu. Yani son zamanlar çok değişim oldu. Ne tür? Bu yani ne değişim tür bu oldu. mesela şöyle söyleyeyim. Artık yabancı değil de e, sosyete denen bir kavram mesela. Onların bu tarafa gelmesi demek. Mesela biz daha önce burası içine kapanık bir yerde. Herkes iç içeydi. Şu an dışarıdan insanlar sanatçılar mesela gelip yerleşim oldu. Ama yani değişim derken kötü bir değişim değil. yani Güzel bir değişim. Yani ilerisi, hani dediğim gibi bazı şeyleri ayrı tutmak lazım. O yaşanan sıkıntıları ayrı tutacaksınız. Bu, yoksa değişim çok güzel bir şey. Niye güzel bir şey? Ya güzel yani. Devamlı her türden insan. Yani tanışabiliyorsunuz. Hep aynı şeyde ortamda kalmıyorsunuz. Mesela sizden tanıştım daha doğrusu. Ondan sonra arkadaş geldi. Arkadaş geldi. Asena Hanım'la tanıştım. Değişim bunlar. Hep böyle tanıştığını sürece değişim içine giriyorsunuz. Hmm. Yoksa bildiğimiz, mesela ben Mehmet'e selamlayacağım, Mehmet bana hep aynı devam edeceğiz, gidecektik yani sonuçta. Hmm. Yani buradaki esnaflar da değişimi uğradı. Bakın mesela kiralar. Kiralar çok yüksek bir değişim uğradı. Hı hmm. hı. değil mi? Evet. Başka bir mahallede oturmak düşünmüyorsunuz. E de düşünüyorsunuz bazen. Yani şöyle e, topağını çok güzel bir yer yani bugün onun belki arayıp bir yani herhangi bir sıkıntı olmayacağı tek yer bir yer Çünkü en ufak bir şeyde her türlü imkanlarımız var ulaşım olsun bir yere gidip gelmek olsun bütün e, mesela en güzel şeyler Topan'da mesela bütün yerleşimler bakın burada camileri mesela liseler var usta. Bunlar hep eski tarihe dayalı şeyler. Hı. E şimdi buradan başka bir yere gitmek bence bir de kendi yeriniz mülkünüz olunca hiçbir şekilde gereği kalmıyor. Başka ne güzel şeyler var burası? Her şeyler güzel burası. Yani insanlar her şeyler güzel. Biz çünkü uzun süreli olduğumuz için hep kalanlar da uzun süreli. O yüzden herkese yakın geliyor ve güzel geliyor. Hı. Okay orada yoksa ayağımsın canımsın hep böyle açık bırakıyorsun hayır ayağımsın canımsın hep böyle ben bilmiyorum şu an benim telefondan çalıyor ne başka Şimdi Açık Radyo bu yani ek binasına taşınacak. Tamam, arka taraftaki. Evet evet. Aynen öyle bu binanın tarihini biliyor musunuz? Daha hmm. önceden biliyorum. Ne vardı orada? Sandviç fırını vardı. Haha <gülüyor> sandviç ekmek yapılıyordu orada. Hmm. Ne zaman? Ondan 10 on sene filan ekmek vardı orada Ekmek yapılıyordu küçük sandviç. Hani yediğiniz ufak var ya onlar orada yapılıyordu. Yani o yüzden biliyorum. Hı -hı. Ondan ben sonra... çok eskiyim burada yani. Sizin deponun bile kağıt deposu olduğunu biliyorum mesela. Sadece kağıtlar vardı. Osman Bey'in adamları gelir kağıtları doldururdu. Çeker giderlerdi yani. Kağıt, bilgisayar filan şeyleri vardı. O yüzden o arka tarafı da falan biliyorum. Sandviçten önce? Sandviçten önce, ya uzun süre sandviçti. Ondan öncesini bilmiyorum. Çok uzun süre sandviçti. Ondan sonra hemen depo için kullanıldı. Ondan sonra depo evet. için derken şey mesela mutfak olarak kullanılıyor. depo'nun mesela orada sergi yapıldı biyener. O daha çok santa kulaş üzerine çalıştı. Demek ki yani tıphanedeki sesleri keşfetti. Hı hı. Onlardan kayıt aldı ve güzel bir kulaş yaptı. Evet ve bugün aslında ne dinleyeceğiz? İnşaat sesleri. <gülüyor> Ekvinasını açık verdiği için evet. evet. düzenlemesi sürecinde Anika'nın kaydetmiş olduğu Sesler çünkü o da hep de çalışıyordu o Bunu çok önemliydi. Çünkü Açık hacı şimdi Töphane geliyor. Buraya taşınacak. Aslında komşuluk komşu olarak buraya geliyor. O zaman komşuluk ne demek diye sorduk herkese. Töphane'deki komşuluk nasıl bir şey. Komşu sizce ne demek? Komşu Bir mekan. Sokağa bir merdiven, hava paylaşmıyor, sesler paylaşmıyor. Genellikle gündüz oluyor, akşam oluyor. Aynı kapıdan çıkıyorsun, aynı sokaktan. Her gün görüyorsun. Sabah kalktığımda 15 kişiye günaydın, günaydın, selamlar, kim hayırlı işler falan deyip böyle geçiyorum. O, o da bir komşuluğun bir parçası. Aynı şekilde apartmanın içinde de dikey bir, öyle bir komşu. Anne demek, baba demek, kardeş demek, yar demek. Komşunun e, ihtiyaçlarından tut, işlerinden tut, onun aile hayatından, onun e, geleceğiyle ilgili bütün işlerinden her şeyine kadar sorumlu olmamızı istemiş. Benim için bu konuşuluğu yani, o, ka o kadar büyük bir şey değil. Benim için çok daha küçük, 10 mm. Bakan sel farklı burada. Şimdi burada Arap kökenler var, Romenler var. Şafii ve Hanife kökenli öyle diyelim. Karma. Yani komşu çok önemli. Bizim atamızı, şeyimizi, geleneğimizi komşuluk her şeyi demek. Benim komşum aç mı dersiniz? Onunla yemek yemek, onunla sohbet etmek, onun huyun suyunu bilmek ayrı bir şeydir bence komşuluk. Mesela bizim özellikle kendi insanlarımızın mesela komşuları çok büyük değeri vardır. Kendi aileden biri olarak sayarlar. Bu yabancı olur. Gayrimüslim olur, Müslüman olur, hiç fark etmez. Sonuçta iç içe yaşadığınız zaman o komşuluk hakkı oluyor. Komşu güzel bir şey yani. Nasıl ki ben bugün anne babamı veya kardeşlerimi veya akrabalarımı görmek, gözetmek zorundaysam komşuya da aynı yükümlülüğü vermiş. zaman çocuklarımız falan okula gittiği zaman bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz işte. Kardeş gibi bir şeydir. Yani aldığınız zaman her ihtiyacına koşmamız gerekir, bir sıkıntı olduğunu yardımcı oluruz. İhtiyaçlar oldu mu, destek çıkmaya çalışıyoruz. Bizim komşu anlaşımız bu. Komşular genellikle birbirlerine evine giderler, sohbet, sohbet ederler, de, paylaşırlar. Aslında kahve olsa daha güzel olurdu. Ayağlar için Ama okey falan böyle değil ya. Böyle oturup da sohbet etmek için. Çaylar yine, yani yiyecekler falan paylaşılır gibi Sınacak bir liman istediğiniz zaman yabancı aramıza gerek yok yani. Kapı komşunuz. ve dertleşek birisini istediğiniz zaman kapı komşunuz. Kapı komşunuz. Komşu bence ayrı bir dünya, mi? ailenin bir parçasıdır. Tabii ki yeni gelenler var, biz tanımıyoruz o insanları. Yavaş yavaş zaman gösterecek o da bize. Komşun açken sen top yatamazsın demiş. Eğer sen komşun aç olduğu halde, sen evinde rahatsan, sen bizden değilsin demiş. Aileni görmüyorsun ama komşuyla devamlı berabersin 24 saat. Mesela annem benim ta uzakta. Ama annem gibi komşum var. Bir hayat yani. Evde oturacaksın dört diber arasında. Gün geçmez oluyor bu sıkıntılar yani. Yani komşuluk güzel. Burası Tophane'nin ilk programını tamamlamış bulunuyoruz. Anika, Eva, Tuğçe ve Ulay'ı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu programın yapımında... Eda, Ecem, Ekim, Murat ve Teresa bize çok yardım etti. Ayrıca açık radyo kubinden Gözde ve İlksen çok teşekkür ederiz. Bunun dışında Tophane'deki isnafın katkılarından dolayı onlara çok mutlu ve özellikle de Ramazan'ın yardımından. Ayrıca bizimle konuştukları için Ayfer Hanım, Ayakkabıcı Mehmet, Elektrikçi Osman, Çiğ Köfteci Ayhan, Mümarlar Hakan ve Hose, Lokantacı Süleyman ve Serkan Güneydoğu Gida Pazarından çok teşekkür ederiz. Gelecek haftadaki programdan Tophane'nin ne olduğunu öğreneceğiz. Tophane'den çok selamlar. Hazırlayanlar Annika Haas, Eva Litian, Tuğçe Silahdarlıoğlu ve Ursula Wozniak. Topale burası. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.